Yalnız başına Allah'ı zikredip de gözleri yaşla dolan kimse. Buhari, Müslim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Rahman'ın arşının altında gölgeleneceklerden bahsederken, dördüncü sırada Allah için birbirini seven ve onun rızası için bir araya gelip, onun rızası için ayrılan iki adam konusuna yer vermiş. Allah'ın rızasına göre kardeş olma ve kardeşlere sevgi beslemenin önemine işaret etmiştir. Ali radıyallahu an şöyle demiştir. Kardeş edininiz. Zira kardeş edinmek dünya ve ahirette azıktır. Siz cehennem ehlinin şu sözlerini işitmediniz mi? Bizim için şefaat edenler ve yakın bir dost yoktur. Şuara 100 101. Allah Muhakkak ki sadece müminler kardeştir. Hucurat 19 Buyruğu ile Müslümanları kardeş ilan etmiştir. Cahiliyeyi ayaklar altına alan İslam, ırk-soy ayrımı yapmaksızın, Lazı, Çerkezi, Kürdü, Türkü, Arabı, Acemi, iman esası üzerine birbirini kenetleyen duvarın tuğlaları kılmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Müminler, birbirini tutan tuğlalardan yapılmış duvar misalidir. Müslim Müminlerin birbirlerini sevmede, birbirlerine acımada ve birbirlerine şefkatte misalleri bir uzvu ağrıdığında diğer uzuvları da o ağrıdan mütesir olan bir vücuttur. Müslim Müminler arasında oluşan bu kardeşliğin ihyasında hiçbir tarafın etkisi yoktur. Cahiliyede birbirlerine düşman olan soylar,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 Allah size ayetlerini böyle açıklar. Ali İmran 103 Ayet-i kerimede Allah Sübhanehu ve Teala cemaat mefhumunda çok önemli bir noktaya vurgu yapmıştır. Davaya daha güzel hizmet etmek için Müslümanlara cemaat olmayı emreden Allah cemaatleşmenin harcı olarak da kardeşliği göstermiştir. Bizler ümmet olarak davanın işlerini arkadaşlarımızla Omuz omuza vererek, görevlerimizi kendi aramızda paylaştırarak yerine getiriyoruz. Birbirini sevmeyen insanlar davaya nasıl hizmet edecek? Sevmediği bir insanla aynı safta nasıl duracak? Bu mümkün değildir. Müslümanların kardeşlerini sevmesi her şeyden önce dava için elzemdir. İman kardeşliği gönül bağlarının kalp ilişkilerinin en kuvvetlisidir. İman esası üzerine kardeşliğin yüklediği birçok sorumluluk vardır. Kardeşimize tebessüm etmek, ona selam vermek, onu ziyaret etmek, onu kendimize tercih etmek, infakta bulunmak birkaç örnektir. Bu sorumlulukların üzerinde müteessir olan kardeşimizi Allah için sevmektir. İnsan kardeşine muhabbet beslemediğinde ona karşı yerine getirmesi gereken haklardan hiçbirini ifa edemez. Kardeşliğin temeli onu sevmeye ve kalpte ona yer açmaya bağlıdır. Ki Allah, müminlerin kalplerine sevgiyi koyarak onlar arasında ürfeti oluşturmuştur. Müminlerin en büyük özelliği birbirlerine merhamet sahip olmaları, kafirlere karşı katı davranmalarıdır. Müslümanı sevmek merhametin bir parçasıdır. Allah Sübhanehu ve Teala şöyle buyurur. Muhammed Allah'ın Resulü'dür. Onun yanında bulunanlar, kafirlere karşı çok sert, kendi aralarında son derece merhametlidirler. Fetih Suresi 29 Evs ve Hazreç kabileleri arasında hiçbir neseb, bağ yoktu. Fakat onları bir araya getirip kardeş yapan iman bağı olmuştu. Peygamber muacirleri Medine'ye geldiklerinde ensar ile kardeş kıldı. Bu kardeşlik ilanından sonra Ensar, muacirlerle mallarını, yurtlarını paylaştılar. Cömert olan bu insanlar kalplerini, sevgilerini de paylaştılar. O kadar ki birbirlerini sevmemeyi münafıklık olarak gördüler. Allah Sübhanehu ve Teala şöyle buyurur. Daha önceden Medine'yi yurt edinip imanı kalplerine yerleştirenler, hicret edip kendilerine gelen müminleri severler. Onlara verilenlerden dolayı işlerinde hiçbir çekememezlik duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile onları, muhacirleri kendilerine tercih ederler. Haşır Suresi 9 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ensarı ancak mümin olan kişi sever ve onlardan ancak münafık olan kimse nefret eder. Ensarı seveni Allah da sever. Onlardan nefret edenden Allah da nefret eder. Buhari, Müslim Değerli kardeşim, imanı parçalamadan bütün olarak kabul ettik. Allah ve Resulü iman için neyi gerekli kıldıysa yerine getireceğimize dair söz verdik. İman kardeşliği imanın en sağlam kulpudur. Kardeşliğin özü de Allah için sevmek ve Allah için nefret etmektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun ki, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi sevmeye vesile olacak bir ameli size söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın. Müslim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İman kulbunun en kuvvetlisi, Allah yolunda sevgi ve Allah yolunda buğuzdur. İmam Ahmet Allah Sübhanehu ve Taala bu ümmeti hayırlı bir ümmet olarak yaratmıştır. Müslümanlar birbirlerini sevdikleri müddetçe hayır üzeredirler. Birbirlerini seven kimselere Allah'ın sevgisi haktır. Peygamberlerin ve şehitlerin dahi gıpta edeceği cennetin nurdan minberleri, Köşkleri onlara mükafat olarak sunulacaktır. Mümin bir kimse sever ve sevilir. Sevmeyen ve sevilmeyen bir kimse de hayır yoktur. İmam Ahmet hakim. Allah buyurdu ki, Benim için birbirlerini sevenlere, benim için bir araya gelip oturanlara, benim için ziyaretleşenlere, benim için birbirlerine verenlere, benim sevgim hak olmuştur. Muvatta. İki kimse Allah yolunda birbirlerini sevdikleri takdirde, arkadaşını en fazla seveni Allah daha fazla sever. İbni Hibban Hakim Muaz'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberi şöyle buyururken işittim. Allah şöyle buyurmuştur. Benim için birbirlerini sevenlere kıyamet günü Peygamberin ve şehitlerin dahi gıpta edeceği nurdan minberler vardır. Tirmizi Ebu İdris Havlani'nin Muaz bin Cebel'e, ''Ben Allah rızası için seni seviyorum.'' demesi üzerine Muaz ona şu cevabı verir. ''Müjde sana, ben peygambere şöyle derken işittim.'' Kıyamet gününde yüzleri, ayın on dördü gibi pırıl pırıl parlayan bir takım insanlar için arşın etrafında kürsüler konur. O günde halk hesap dehşeti içindedir. Onlar ise ürkmezler. Halk korkar, onlar ise korkmazlar. Onlar Allah'ın korkmayan ve üzülmeyen veli kullarıdır. Allah'ın Resulüne, ''Ey Allah'ın Resulü, bunlar kimlerdir?'' diye sorulunca şöyle cevap verdi. Bunlar Allah'ın yolunda birbirlerini sevenlerdir. İmam Ahmet Hakim Birbirimizi sevmedeki ölçümüz Her meselede İslam'ın esası ifrat ve tefrite kaçmaksızın hareket etmektir. Vasat olmak Müslümanların en önemli özelliğidir. Allah Sübhanehu ve Teala şöyle buyurur. Böylece sizler, İnsanlara birer şahit ve örnek olasınız ve peygamber de size bir şahit ve örnek olsun diye sizi orta, vasat bir ümmet yaptık. Bakara 143 Sevgide vasat olmak, kardeşimizi Allah'ın rızasını kazanmak için sevmektir. Sadık Müslüman, kardeş ve arkadaşlarına menfaat duygusundan arınmış ve her türlü şaibeden temizlenmiş, bir sevgi besler. Bu sevgi, vahiy ve hadislerden kaynaklanmaktadır. Herhangi bir çıkardan dolayı değildir. Allah için beslenen sevgide, iman lezzeti vardır. İman ve amelde, istikrarın sağlanması için, bu lezzete hepimiz muhtaçızdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurur. Üç haset vardır ki, bunlar kimde bulunursa o, İmanın tadını alır. Allah'ı ve Rasulünü onların dışındaki her şeyden daha fazla sevmek, Müslüman kardeşini severken sadece Allah için sevmek, Allah onu küfürden kurtardıktan sonra bir daha küfre dönmekten, ateşe atılmaktan korkar gibi korkmak. Buhari, Müslim Menfaate dayalı sevginin sonu düşmanlık ve kardeşimizi satmaktır. Sevgi besleyerek beklenen sonuçlar elde edilmediği zaman o kardeş için yapılan güzel beyanatlar birden yeryüzünün en çirkin muhtevası haline alır. Dünya çıkarları için kardeşini sevenler ne kötü arkadaştır ki onlar münafın amelini yapmışlardır. Böyle sevgi beslemekten Rabbimize sığınırız. Allah Sübhanehu ve Teala şöyle buyurur.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 Allah için birbirimizi sevmenin yöntemleri 1- İman edip salih amel işlemek Allah Sübhanehu ve Teala şöyle buyurur İman edip salih amel işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Meryem 96 İman ve salih amel işlemek Allah'ın sevgisini kazanmaktır. Allah bir kulunu sevdiği zaman insanların arasına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 Müslim Selam, karşımızdaki kişiye dua etmektir. Ey Rabbim, selamı, esendiği kardeşimin üzerine kıl. Her karşılaşmada, her konuşmada Esselamu Aleykum diyerek kardeşlerimizi merhametle karşılamak elbette kalpteki ülfeti artıracaktır. Müslümanın Müslüman kardeşine muamelesi rahmet üzerine olmalıdır. Selam, Merhametin en güzel şekillerindendir. 3. Kardeşimizi isimlerinin en güzeliyle çağırmak. 4. Kardeşimize toplantıda yer açmak. Hasan-ı Basri'den Rahimehullah rivayetle Ömer bin Hattab şöyle buyurdu. Kardeşinin sevgisini sana saf, katıksız kılan üç şey vardır. Onun ile karşılaştığında ilk selamı senin vermen isimlerinin en güzeliyle onu çağırman, toplantıda ona yer aşman. 5. Kardeşimizle Hediyeleşmek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur, Hediyeleşiniz ki, muhabbetiniz sevginiz artsın. Buhari Kin, haset ve nefret, sevgi öldüren zehirdir. Bunlar birbirimizi sevmenin önünde en habis engeldir. Hediyeleşmek, kalpteki kin'i, hasedi ve nefreti temizler. 6. Kardeşimizin sahip olduğu şeylere göz dikmemek. Ebul Abbasel bin Sa'd Es-Said'i radiyallahu rivayet ediyor. Bir adam Resulullah'a gelip şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Bana bir amel göster ki, onu yaptığım takdirde, Allah da insanlar da beni sevsinler. Peygamber şöyle cevap verdi. Dünyaya gönül bağlama. Zahid ol. Böyle yaptığında Allah seni sever. İnsanların sahip olduğu şeylere de göz dikme. Böyle yaparsan insanlar seni sever. 7- Kardeşimize sevdiğimizi söylemek Kardeşimize sevdiğimizi söylemek, İnsanın kalbine sevginin yerleşmesine yol açar. Bir insan senin onu sevdiğini bilirse o da seni sevecektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Bir kimse din kardeşini seviyorsa onu sevdiğini kendisine söylesin. Ebu Davud Tirmizi 8. Kardeşimizin haklarını yerine getirmek İnsanoğlu kardeşinin haklarına dikkat ettikçe kendi değerini artırır. Böylelikle hem kardeşimiz gösterdiğimiz bu değer nedeniyle bizi sever hem de biz kardeşimizi değerinden dolayı severiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Müslümanın müslüman üzerindeki hakkı 5'tir. Selam almak, hastayı ziyaret etmek, vefat ettiğinde cenazesine katılmak Davet ettiğinde davetine icabet etmek, hapşurduğunda elhamdülillah deyince yerhamıkallah diyerek ona hayır duada bulunmak. Buhari, Müslim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kendiniz için istediğinizi, kardeşiniz için istemedikçe iman etmiş olmazsınız. Buhari, Müslim Dokuz Kardeşimize sevgi beslemenin önünde engel olacak şeylerden uzaklaşmak, su zan beslemek, gıybetini yapmak, haset etmek, kin beslemek, hatalarını araştırmak, güven duymamak, yalan söylemek, aşırı şaka yapmak, kendimize tercih etmemek, iftira atmak, kovuculuk yapmak gibi konular, kardeşimizi sevmenin veya onun bizi sevmesinin önündeki engellerdir. Bunların hepsi, Kardeşler arasında sevgiyi yok eder. Sevginin önündeki engeller üzerinde durulmalı, bu konularda bilgi sahibi olmalıyız. Bu bilgi sayesinde kendimizi bu yanlışlara düşmekten kurtarabiliriz. Bu mevzuda Ebu Hanzara hocamızın teskiye derslerine müracaat edilebilir. Konumuzu uzatacağı için sevginin önündeki engellerin içerini izah etmedik. Allah'ın rızası için bir araya gelip, O'nun rızası için ayrılmak. Müslüman'ın her yaptığı işte hedefi, Allah'ın rızasını kazanmak olmalıdır. Allah'ın razı olmadığı bir amelde hiçbir fayda yoktur. Bununla beraber bu, kişi için günah ve sorguya müsebbip olur. Cihad eden, ilim okuyan ve zengin olan kişilerin, Mahşer gününde ilk hesaba çekilmeleri ve yüzüstü atılarak cehennemin onlarla tutuşturulması, meselemize ışık tutan en önemli hadisedir. Müslim Selefimizin de amellerde hassas olmalarının sebebi, yapılan amelden Allah razı mıdır yoksa değil midir endişelerinin olmasıdır. Allah Sübhanehu ve Teala şöyle buyurur.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 onun rızası için ayrılan iki adam sözünden kastedilen mana şudur: Dünyada herhangi bir iş için bir araya gelmede ve bu iş üzerindeki beraberliği sonlandırmada Allah'ın rızasını gözetmektir. Beraberlikte ve ayrılıkta ihlas ile hareket etmektir. Kab bin maliin radyallahu an kısası da konumuzu aydınlatan bir hadisedir. Aynı davada yer aldığı kardeşleri. Tebuk gazvesine giderken, Kab bin Malik, dünya süsü ve meşgalesi nedeniyle sefere çıkamıyor. Kab bin Malik, savaştan geri kalmasını üzülüyor ve pişman oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Tebuk gazvesinden dönünce, Kab bin Malik, Resulullah'ın yanına giderek af diliyor. Allah ve Rasulü affını kabul etmiyor ve Kab bin Mali'ye, elli gün kimseyle görüşmeme, konuşmama, ziyaretleşmeme yasağı koyuyor. Bu emir üzerine kimse Kahbin Malik ile konuşmuyor, görüşmüyor. Bu ceza Kahbin Mali'ye çok ağır geliyor. Kahbin Malik, yeryüzü geniş olmasına rağmen bana dar gelmeye başlamıştı sözleriyle cezanın zorluğunu ifade ediyordu. Bu hadiseye bakıldığı zaman Allah rızası için bir araya gelen sahabeler aynı şekilde Kahbin Malik'ten Allah'ın rızasını kazanmak için uzaklaştılar. Bu kıssa, peygamberin Allah'ın rızası için bir araya gelip, onun rızası için ayrılan iki adam sözüne dahildir. Bir dava içinde yer alırken cihad etmek, ilim okumak, tebliğ etmek, hizmet etmek gibi bir takım görevler nedeniyle kardeşlerimizden ayrılıyoruz. Ya da hasbel kader kardeşimiz ölüyor veya şehit düşüyor. Ve aramızdan ayrılıyor. Bunların hepsi peygamberin hadisindeki Allah'ın rızası için bir araya gelip onun rızası için ayrılan iki adam sözüne dahildir. Değerli kardeşim, bu konunun hülasası için hayat düsturu olarak şunu söylemek isterim. Herhangi birini severken aşırı sevmemeliyiz. Olur ki bir gün ona düşmanlık beslemek ve ondan ayrılmak zorunda kalırız. Bir kişiye de düşmanlık beserken aşırı düşmanlık beslememeliyiz. Olur ki bir gün onu sevmek ve onunla bir araya gelmek zorunda kalırız. Allah adildir. Kullarından da adil olanı sever. Evet, kim Allah için birbirini sever ve Allah'ın rızası için bir araya gelip onun rızası için ayrılırsa mahşer meydanında hiçbir gölgenin olmadığı günde Rahman'ın arşının altında gölgelenecektir. Ebu Hureyre'den radiyallahu an) rivayetle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Yedi sınıf insan vardır ki, Allah onları hiçbir gölgenin olmadığı günde mahşer meydanında kendi gölgesinde gölgelendirecektir. Adil imam yönetici, Allah'a ibadetle yetişen genç, Kalbi mescitlere bağlı olan adam, birbirlerini Allah için seven ve O'nun rızası için bir araya gelip O'nun için ayrılan iki adam. Rabbim, ruhlarımızın bir araya geldiği gibi nefislerimizi ve kalplerimizi de sevgiyle bir araya getir. Kar tanelerini lekeden uzak tuttun gibi kardeşimize karşı kalbimizde kin, nefret, haset beslemeyi uzak tut. Kardeşlerimizle olan birlikteliği ve ayrışmayı sadece senin rızanı kazanma amacıyla zuhur ettir. Allahümme amin. Davamızın sonu, alemlerin Rabbine hamd etmektir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 33. sayısında yayınlanmıştır.